göndermesek görüşeceğimiz yoktu ve salih gelemedik Berupen gelmek isteseydin gelirdin yoksa duyduklarım doğru doğru ya yani kendimin iç bırakacağına inanırdım da senin senin bırakacağın aklıma gelmez bunca yıl içtik ne faydasını gördük Berupen şarap terk et mi ve salih doğru söylüyorsun Garo bari biz terk etmeyelim onu açık baba bize en halisinden bir damacana şarap getir herkese de bardak Ben içmem Berupen bıraktığımı söylemiştim Akşam bizim misin Salih. Biz ikramımızı yapalım, bardağını doldurup önüne koyalım. Sen ister iç, ister içme. Bize teklif var, ısrar yok. Hadi arkadaşlar, kaldırın kadehleri. Salih'in şerefine içiyoruz. Salih'in Salih şerefine. Şurup en şeytan. Mahsus bardağı doldurup önüne koyduk. Beni deniyor, özendirmek istiyor. Meret de özenilmeyecek gibi değil. Baksana şuna, kılk kırmızı orada geçsem acaba Allah bana gayret ver. Gayret ver bana. İçmemeliyim. Bak Salih, herkes senin şerefini içiyor. Hadi bir yudum da sen al be. Hatırımız için hadi. Olmaz Garo. Ben tövbe ettim. Ağzıma koymamaya söz verdim. Yahu bir yudumdan ne çıkar? İnsan bu muhabbeti bozar mı hiç? Hadi ısrar etme be Garo. Biz Salih'in kendine hastayız. O sohbet etsin yeter. Peki, içkiyi bırakmanı anladık da bu dergaha girmek nereden aklına geldi Salih? Üstelik bula bula Kırtıloğlu dergahını mı buldun? Ne varmış Kırtıloğlu dergahında? E, orası için iyi şeyler söylemiyorlar da... ...oraya girenlerin çoğu çıldırıyormuş. Hadi canım ben kaç aydır oradayım? Hiç çıldıran görmedim. Hem ben de o dergahın müridiyim. ...hiç çılgın gibi bir halim var mı? Darılma ama Salihciğim... ...bu Piri Sami herkes gibi senin de beynini yıkamış anlaşılan. Onun içindir ki bir giden bir daha ayrılamıyor... Yanlış konuşuyorsun Garo. Filisami ilim sahibi bir zattır. İnsanlar onu sevmese, ondan feyiz almasa... ...zengini fakiri bütün halk ona bağlanır. Sen iyi misin Rupen? Sen sus attan. Her şeyi berbat edeceksin. Aslında Ermeni olmasam ben de giderdim doğrusu. Hocam için Türk-Ermeni yoktur. İnsan vardır Rupen. O ihtiyacı olan herkese yardım eder. Onun kapısı herkese açıktır. Her neyse... Hadi biz muhabbetimize bakalım. Kaldırın kadehlerinizi arkadaşlar. Şerefe! <gülüyor> Geldin mi oğlum? Evet anne. O illeti ağzına sürmedin değil mi evladım? Hayır anne. Oğlum o hayırsızlardan uzak dur. Onlardan zarar gelir sana. Merak etme oğluna güvensen. Özlemişim meyhane muhabbetini. Ne zor geldi oradan çıkmak. Ya şarabım. Bardağın içinde bana göz kırpıyor. Hadi iç beni diyordu sanki. O bardağı alıp kafama dikmemek için zor tuttum kendimi. Helal olsun sana vesaire. Delikanlı adam mısın? Söz verdin sözünde durdun. İçmeyeceğim dedin içmedi. Şu Rupen de vefalı dostmuş yani. Beni zor durumdan kurtardı. ...şu adam Müslüman olsa ne çok hizmet ederler. Kasım Efendi ellerine sağlık, yemek çok güzel olmuş. Afiyet olsun efendim. Kasım Efendi, dağarcığında yeni bir şeyler var mı? Efendim, yeni ezberlediğim bir şiir var. Müsaade buyurursanız onu okuyayım. Oku bakalım, meraklandım. Bir kez gönül yıktın ise... ...bu kıldığın namaz değil... ...yetmiş iki millet dahi... ...elin yüzün yumaz değil... Han erenler geldi geçti bunlar yurdu kaldı göçtü pervaz urup hakka uçtu huma kuşudur kaz değil efendim bizim de bir şairimiz olsa bunun gibi beyitler söylese ne güzel olurdu bu bir himmet işidir kardeşim şiiri bizim Salih de okur nerede o arkalara gizlenmişsin Salih hadi oku da dinleyelim peki efendim bed olunsun besmeleyle hamdeleyle evsati... Salavatullah hatmolunsun, bula canlar izzeti. Çok salat ile selam olsun Resulü Ahmet'e. Bu kadar isyan ile bizlere demiş ümmeti. Efendim, kapıda bir Ermeni kadın var. Ağlayarak sizi görmek istiyor. Allah Allah. Hayırdır inşallah, ne istermiş peki? Söylemedi efendim. Hıçkırıklar içinde boğuluyor zaten. Sadece sizi görmek istediğini söylüyor. Peki, gelsin bakalım. <gülüyor> Efendim çocuğum çok hasta Belki de ölecek Kime gittiysem yardım etmedi Ne olur yardım edin bana Dur dur dur, dur sakin ol bakalım dur Kendini parçalama öyle Hekim Osman efendiye gitmedin mi o daha iyi anlar Gittim efendim gittim Ama Osman efendi Erzurum'a gitmiş Ne zaman geleceğini de kimse bilmiyor Ne olur yardım edin Çocuğum ölmek üzere Tamam tamam tamam üzülme Hemen gidiyoruz Efendim yemeğinizi bitirmediniz bir kimseye yardım etmek fırsatı her zaman ele geçmez Kasım efendi. Yemek yenmese de olur. Unutma ki fırsatın kazası olmaz. Hadi çıkalım bacım. Biz de gelelim mi efendim? Yok gerek yok. Ben yalnız giderim. Siz diğer işlerle meşgul olun. Allah razı olsun sizden efendim. Kaç zamandır hastaydı ama hiç bu kadar ağırlaşmamıştı. Bir ara öldü diye çok korktum. Sen yalnız mı kalırsın? Hayır yatalak bir kayınpederim var. Beraber kalırız. Peki babası yok mu çocuğun? Babası var ama varlığıyla yokluğu fark etmiyor. 24 saat içki masasında. Haftada bir gün ya gelir ya gelmez. Ne yaptığını ne ettiğini de bilen yok. Kimmiş bu ayırsız? Karo derler efendim. Hey arabacı buradan sola döneceğiz. Daha tamam şu ilerideki. Tamam burası. Hey Garo, Neler oluyor böyle? Neredeyse bir aydır çeteye bir tek genç bile katılmadı. Elimden geleni yapıyorum Rupen. Konuşmadığım, çengel atmadığım kimse kalmadı. E, ne diyorlar? Herkes halinden memnun. Bizim Türklerle bir alıp veremediğimiz yok diyorlar. Allah kahretsin. Onlarda hiç Ermeni ruhu kalmamış. Fakir olanların üstüne düşmek lazım. Onların çoğuna da piri Sami yardım ediyor. Onu çok seviyorlar. Lianet olsun. Her yerde bu Sami karşımıza çıkıyor. Biz de bundan sonra ona kendi silahıyla karşılıklayacağız. Şey Nasıl ya? ...bize katılabilecek gençlere yardım edeceğiz. Para verip vaatlerde bulunacağız. O kadar paramız yok ki Rupen. Nasıl yapacağız bu işi? Burada oturup akşama kadar şarap içeceğine... ...biraz bu işlere kafanı yorarsam bir çare bulursun. Şimdi beni iyi dinle. Önce çete faaliyetlerini hızlandıracağız. Soygun ve haraç işlerine ağırlık vereceğiz. Kemah yolu üzerinde Garniköy'ü yakınlarında... ...yüksek ve sarp bir yerde eski bir manastır keşfettim. Çeteyi oraya taşıyacağız. ...bundan sonra karargahımız orası olacak. Yolda ve civar köylerde yapacağımız... ...soygun ve baskınlardan... ...mal ve para toplayacağız. Ayrıca... ...Ruslar da çeteye para ve silah yardımı yapacak. Bak bu iyi haber işte. <gülüyor> Paralar gelmeye başladı mı adam bulmak kolay. Ayrıca en kısa zamanda... ...nizami bir parti veya cemiyet kurmalıyız. Böylece faaliyetlerimizi... ...daha rahat sürdürebiliriz. Bu gece geç saatte bir toplantı yapıp... ...bunları konuşmalıyız. Tamam merak etme. Şişt, konuyu kapat. Bak kim geliyor. Aa, kör Salih gelmiş İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş Kendi ayağıyla düştüğüne göre bugün şenlik var Vay Salihciğim, hoş gelmişsin Gel bakalım otur şöyle Eee nasılsın? Çok şükür iyiyiz Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz Salihciğim. Sen nasılsın Garo? O hepimizden iyi domuz gibi Şarabı içtikçe güzelleşiyor Şarap gibisi var mı be? Kan yapar adamda kan o zaman bugün Salih de kanlansın biraz. Al bakalım Salih, senin şerefini içiyorum. Ben içmiyim Rupen. Yeminimi bozmayayım Ya alt tarafı büyüdüm, ne olacak ki? Kaç aydır içmiyorum biliyorsun. İyi ya özlemişsindir İnsan aylarca sevgilisinden ayrı kalabilir mi hiç? Hadi ama oyun bozanlık etme. Bak geçen sefer içmedim bir şey demedik. Hadi hatırımız için. Şey bilmem ki. Hadi hadi al bakalım. Bak sana kendi kadehim veriyorum. Kimseye bardağımdan içirmem. Hadi Salih kaldır bakalım. Rupen'in kadehinden içmek şereftir. Hadi. İşte sonunda kürkçü dükkanına geri döndün. Siz insanı yoldan çıkarırsınız. <gülüyor> Şöyle ya. Dünyaya bir kere geldik Salihçim. Kendine işkence etmenin ne alemi var. Dünya nimetlerinden faydalanmaya bakacaksın. Hadi şerefe. İşte yine içmeye başladım. Nefsime yenik düştüm. Tövben, Tövben buraya kadarmış kadar. Salih. Nasıl da özle bir şey içmeyi... ...nasıl da tatlı geliyor. ...ah sen adam olmazsın Salih... ...peki şimdi bu halinle... ...nasıl dergaha gideceksin... ...o mübarek saatin yüzüne... ...nasıl bakacaksın... ...ah Salih ne yaptın... Ne o Salih daldın gittin... ...bir yudumda sarhoş mu oldun yoksa he... <gülüyor> Yok canım öyle dalmışım... Salih geçen de söylemiştim ya... ...şu senin pir Sami iyi adam... ...bizim Ermenilere yardım etmesi ne kadar güzel. Bir gün ben de ziyaret edeyim şu zatı diyorum. İstediğin zaman gel Rupen. Hocamın kapısı herkese açık. Bizde Türk-Ermeni ayrımı yok. Koskoca Müşir bile efendimizin ziyaretine geliyor. Düşünsene. Müşir bile dergaha geliyor. Vallahi büyük adam şu Sami. Piri Sami Hazretleri. Tamam tamam. Piri Sami Hazretleri. <gülüyor> Bir de şu Ermeni çetelerini yok etsin ne iyi olur. Rahat huzur bırakmadılar bizde İnşallah onlar da bitecek bir gün Ho! Yakup Ağa da teşrif ettiler <gülüyor> Gel bakalım Yakup Ağa Bak bu müezzin Salih Eski muhabbetçilerden Epeydir içmiyordu Nihayet aramıza döndü Aynı zamanda pir Sami'nin dergahında Öyle mi? pir Sami bizi sevmediğine göre adamları da sevmez Yanılıyorsun kardeşim Hocamda engin bir insan sevgisi vardır Hiç sanmam Sami Efendi bana göre saman altından su yürütüyor Ayağını müşüre ayak yaparak dolaplar çeviriyor Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Söylesene bir yılda kim şey olur ha? O ne güzel sen hırsa muallim olarak git Bir yıl sonra şeyh olarak gel Dergah kur olacak şey mi? Bütün Erzincan sanki hayatında alim görmemiş gibi takıldı peşine Kimseye bir şey verebildiği yok Bak seni bile zapt edemiyor İşte meyhanedesin Hey biz arkadaşız çocuklar Bırakın şimdi tartışmayı da içelim ...Yakup Ağa'nın şerefine. Yakup Ağa da bizim eski arkadaşımızdır. Can dostumuzdur. Namı diğer... ...Simsar Yakup. <gülüyor> İyi içkicidir ha. <gülüyor> Simsar Yakup mu? Şu küçük derviş İbrahim'in babası mı? Küçük derviş mi? İbrahim sizin dergaha mı geliyor? Hay Allah! Nasıl da ağzımdan kaçırdım. Şey... ...İbrahim pek akıllı, pek derbiyeli bir çocuk... Babası olarak onunla ne kadar övünseniz azdır Yakub'a. Yani ben de... Sus be adam! Oğlumu sana mı soracağım ben? Demek dergaha gidiyor ha? Bunlar hep o anasının başının altından çıkıyor. Ben gösteririm onlara! Aferin Özsalih. Bugün bu ikinci hata. Allah seni ıslah etsin. Bakalım daha ne yanlışlar yapacaksın. İbrahim'i dergaha gönderisini. Evet gönderiyorum. Ha Kime sordun kadın? Kimden ne aldın he? Sana sorsan izin verir miydin? Elbette vermezsin. Ne işi varmış bacak kadar çocuğun dergâhta? Valla mı olacak başımıza? Ne olurmuş valla olur. Dergaha gitmesine sokaklarda serseri mi olsun? Senin gibi ayaş mı olsun he? Bak bir de karşılık veriyor. Ayyaş he? Kocana Ayyaş diyorsun ha? Al sana. Al sana Ayyaş he? Yalan mı? Ayyaş değilmişsin. Yıllardır bütün kazandığın içkiye verdin. Bir ekmek bile geçirmedim. Bir bir ihtiyacınız var mı diye sormadım. Senden hayır yok bırakma. Bari çocuk kendini kurtarsın. Sus! Yoksa gebertirim seni. <gülüyor> Benim oğlum dergaha falan gidemez anladın mı? <gülüyor> gidemez! Sabah geldiğimde İbrahim dergahta yoktu. O kadar üzülmüştün ki anlatamam. Eh be usta aşk olsun yani. Sen içkiyi bırak dergaha gir. Aylarca ağzına damlasını sürme. Sonra yine içmeye başla. Olacak şey mi? Doğru söylersin evlat. Ama ne çare ki şeytan esir almış bizi. Kurtaramıyoruz bir türlü yakamızı. Peki hem içki içiyorsun hem dergaha gidiyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Kimse bir şey demiyor mu? Kimsenin haberi yoktu ki. Aradan günler geçti. Bırakamadım içkiyi. Hemen her akşam meyhaneye gidiyor kafayı çekiyordum. Bazen güçlükle eve gidiyor, bazen meyhanede sızıp kalıyordum. Bu arada hocam Erzincan için endişeli ve telaşlıydı. Bu telaşı nedeniyle ben de kendimi gizleyebiliyor, rahatça meyhaneye gidip gelebiliyordum. Meyhaneye seni tanıyan hiç kimse gelmiyor muydu usta? Arada bir gelen oluyordu tabii. O zaman da gizlenecek delik arıyordum doğrusu. Ama bir keresinde hiç unutmam. Tam kadehi kafama dikerken karşımda Aharon Efendi'yi gördüm. Aşağılayıcı gözlerle dik dik bana bakıyordu. O anda yerin dibine giresim geldi. Aharon Efendi mi? O da kim? Ermeni bir dava vekili. Sık sık dergaha gelir giderdi. Hocam piri i Sami Hazretleri'ni pek severdi. Tam bir Türk dostuydu o. Ee? Sonra? Sonrası... Utançla fırladım yerimden ve kaçtım oradan. Arkamdaysa onun sesi hala yankılanıyordu. Yanlış yapıyorsun Rupen, yanlış yapıyorsun. Bırak şu dervişlerin peşini, onlara içki içirmekten ne zevk alıyorsun? Bana ne Aharon Bey, içmesinler. Kimseye zorla içirmiyoruz ki, kendileri koşarak geliyorlar. Bu benim suçum mu yani? Ben suç falan aramıyorum, sadece seni uyarmak istiyorum. Müslümanların düşmanlığını kazanacaksın. Onlardan dost olmaz ki zaten. Ta öyle konuşma. Bugüne kadar ne düşmanlıklarını gördün Rupen? Yıllardır insan gibi yaşıyorsun, meyhane işletiyorsun. Onların dininde içki haram olmasına rağmen yine de kimse bir laf etmiyor. Bak Aharon Bey, akrabamsın, seni pek severim. Ama benim işime karışma. Ben meyhaneciyim, işim bu. Herkes kendi işine baksın. Beni başka bir şey ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez Rupen? Sen bu memleketin çocuğu değil misin? Duymuyor musun, görmüyor musun? Ortalık zaten karışık, neredeyse savaş başlayacak. Korkuyorum Rupen, Erzincan kana bulanacak, 500 yıllık huzurumuz bozulacak diye korkuyorum. <gülüyor> Korkma, hiçbir şey olmaz. Nasıl bu kadar rahat olabilirsin? İngiliz ve Rusları Erzincan sokaklarında, Ermeni mahallelerinde görüyorum. Eee? Ne olmuş görüyorsan? Ne mi olmuş? Onlar geldiğinden beri olaysız günümüz geçmiyor. Allah bilir ya çetelerle de bir ilişkisi var bunların. Sahi senin kulağın deliktir. Bu hususta bildiğim bir şeyler var mı? Ne bilgim olacak canım? Benim çetecilerle ne işim olur? Senden daha fazla bir şey bilmiyorum. Kaldı ki bilseydim de söylemezdim zaten. Sen neler konuşuyorsun Rupen? Evet Aharon Bey, evet. Bu dostluk hikayelerine karnımız tok artık. Ne zamana kadar Türklere yaltaklanacağız, onlara boyun bükeceğiz... En güvendiğimiz dava vekilimiz sen bile... ...Sami denen adamın dergahından dışarı çıkmıyorsun. Aldığınız üç beş çuval una Ermenilik şerefini satıyorsunuz. Sen gerçekten nankörsün. Aynı zamanda da edepsiz. İçimizden hangimiz kendi insanımız yiyecek bulamıyor diye aç yatıyoruz. Şimdiye kadar kaç hastanın başında sabaha kadar bekledin söyler misin bana? Biz kendi insanımıza bu kadar yakın olabiliyor muyuz? Ya sen Garo... Senin kendi öz çocuğun ölüm döşeğinde yatıyordu. Sen neredeydin ha? Meyhanede. Piri Sami senin çocuğunun başında sabaha kadar beklemedi mi? Ne olmuş beklediyse yani? Ben mi çağırdım onu? <gülüyor> Nan körsünüz hepiniz. Nan körsünüz. Anlaşılan Piri Sami senin aklını iyice çelmiş. Sen ne hele köpmeye devam et Aharon Bey. Belki bir gün ona benzersin. Bütün insanlar ona benzese kurt kuzuyla otlardı Rufen efendi. Böyle süklüm füklüm yaşamaktan bıktım artık. Bu gidişe dur demenin zamanı geldi de geçti bile. Artık bir şeyler yapmalıyız. Sami denen şu adam neredeyse bütün Ermenileri Müslüman yapacak. Ne demek istiyorsun Rupen? Çıkar dilinin altındaki baklayı. Biz Ermenilerin milli duygusunu kabartacak Müslümanlara karşı, özellikle de Piri Samiye karşı isyan ettirecek çareler bulmalıyız. Evet. Ee, Tabii ya burada böyle şey yapacağım. Yapacağım. Olmaz. İyi de ne yapacağız? Ya Diyorum ki Ermenilerin sevdiği, Türklerle yakın ilişkisi olan birini ortadan kaldırsın ee? ve suçu da Türklerin Üstüne atsak, işte tam Rupence bir Cebişen arıyor. <gülüyor> Kimi düşünüyorsun peki? Senin düşündüğünü. Harun Efendim Tak kendisi. Sen tam bir şeytansın Rupen. Ermeniler Türklerin katil olduğunu düşünecek ve ayaklanacak. Türkler de karşılık verecek. <gülüyor> Biz de çeteye bol bol adam toplarız artık. Peki bu işi kim yapacak? Orası da sır olarak kalsın. Anlarsınız ya... <gülüyor> Duydunuz mu? Aaron Efendi'yi vurmuşlar Ciddi mi söylüyorsun? Kim vurmuş? Ermeniler bir Türk'ün vurduğunu söylüyor Aaron Efendi sevilen bir adamdı Bu olay şehirde gerginliği artıracak. Haberiniz var mı? Türkler dava vekilimiz Aaron Efendi'yi vurmuş Yapma be! Ne zaman vurmuşlar? Yarım saat önce çarşıda vurmuşlar Yazık! Ne istediler zavallı adamdan? Kimseye zararı yoktu Türkler iyi kötü dinler mi? Gözlerini kan birmiş bunların Hepimizi kesecekler mutlaka Aharon Efendi'nin öldürülmesi çok kötü oldu Evet Ermeniler olay çıkarabilirler Zavallı adamdan ne istediler? Niçin öldürdüler acaba? Aharon Efendi Türk dostuydu Türklerin öldürdüğünü hiç sanmıyorum Bu işte bir bit var Dikkatli olmalıyız arkadaşlar Kötü şeyler olacakmış gibi geliyor bana Peki arkadaşlar Böyle elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız? Ne yapacağız peki? Katili bulalım Aharon Efendinin intikamını alalım Arkadaş doğru söylüyor Gelip sizleri de öldürmelerini mi bekleyeceksiniz yani? Evet, katillerden hesap soralım, intikamımızı alalım. Bu Türklerin işlediği kaçıncı cinayet? Türklerin silahlanıp toplandığı söyleniyor. Mahalleye basıp katliam yapacaklarmış. Duymuyor musunuz arkadaşlar? Kale bekliyoruz! Kale bekliyoruz! Ermeni katillerinden hesap soruyoruz! Kumandanım, bütün askerler mevzilendi. Emirinizi bekliyoruz. Herkes hazır beklesin İlk ateş eden biz olmayacağız ona göre İşte istediğimiz oldu Halkı ayaklandırmayı başardık Birazdan silahlar patlamaya başladı mı sen o zaman gör <gülüyor> Hey Rukhan. Şu ilerden gelen aklılar neyin nesi sence Allah kahretsin bir Sami bu gelen. Her taşın altından o çıkıyor. Ne yapmak istiyor bu adam? Atıyla kalabalığın ortasına daldı. Durun! Beni dinleyin! Kardeşlerim! İçinizde katili gören var mı? Türkler öldürdü! Türkler öldürdü. Evet, evet, Türkler Türkler öldürdü. öldürdü. Peki kim o zaman? Ve niçin? Bilmiyoruz değil mi? Aharon Efendi en az sizi kadar bizim de dostumuzdu. ...onun bir Türk dostu olduğunu bilmeyen var mı içinizde? Soruyorum! Kim dostunu öldürür? Kardeşlerim! Şu anda büyük bir hilenin... ...ve tuzağın kokusunu alıyorum. Müslüman kardeşlerimizle Ermenileri... ...karşı karşıya getirmek... ...karışıklık çıkarıp kan dökmek isteyenler var. Hey Rupen! Sami bütün planımızı bozmak üzere. Hazır fırsat ayağımıza gelmişken öldüreyim mi şu adamı. Gelirdi mi sen? Herkesi bize düşman mı edeceksin? Eğer bize zerre kadar sevginiz varsa... ...evlerinize dönünüz! İşinize gücünüze dönünüz! Sen bu işe karışma Sami Efendi! Katili isterim! Soruyorum sizlere... ...böyle bir ayaklanmanın neticesini hiç düşündünüz mü? Bu öfke ve nefretin... ...bu isyanın geride ne bırakacağını düşündünüz mü? Ben söyleyeyim size sadece kan ve gözyaşı her iki taraftan suçsuz yere öldürülen yüzlerce insan bu topraklar üzerinde 500 yıldır kardeşçe yaşamadık mı namusunuzu kendi namusumuz canınızı kendi canımız bilmedik mi dininize dil uzatan malınızı gasp eden oldu mu hiç Dostunuzu dostumuz, düşmanınızı düşmanımız bildik. Ama bu dostluğu bozmak isteyenler var. Şimdiye kadar böyle bir oyuna gelmedik ve gelmeyeceğiz. Doğru söylüyor. Haklı. Evet evimizle dönelim hadi arkadaşlar. Evet. Hadi dönelim. Hadi dönelim. Ey Sami senin yaptığın iyilikleri unutmadık. En dar günümüzde hep sen yanımızda oldun. Hepimiz seni severiz, doğru söylersin. Lakin Aharon'un kanı yerde mi kalacak? Aharon bizim dostumuzdu. Onun katilini aramak boynumuzun borcudur. Söz veriyorum size, gereken yapılacaktır. Hadi gidin şimdi. Hadi abi. Evet. Doğru söylüyor, çok doğru. Şu hale bak, herkes kuzu gibi evine gidiyor. O seni güzel kıvama gelmişlerdi. Şu adamı oldum olasa hiç sevmedim. Yine bozdu planımızı. Yapacak bir şey yok, hadi gidelim. Hadi gidelim. Maşallah efendim maşallah Bu kocaman halı da neyin nesidir böyle Efendim teyze bizim müezzin Salih'in annesidir Mescidimize bir halı getirmiş efendim Zahmet etmişsiniz efendim ne gereği vardı Efendim lütfen kabul edin Bizim Salih'in babasından kalmadır Senelerdir kullanmıyoruz Yuvarlamış duvara Yaslamışız öyle Mescidinize çok yakışır diye düşündüm Allah razı olsun bacım Şey efendim Bir şey arz edecektim Buyurun sizi dinliyorum Efendim Salih'in size talebe olmadan önce kötü alışkanlıkları vardı Kötü arkadaşlarla düşüp kalkardı Sizi tanıdıktan sonra uzun zaman iyiydi Yatıp kalkıp size dua ediyordum Lakin son zamanlarda kötü arkadaşları oğluma yine musallat oldular Ne olur yardım edin onu kurtarın bu hayattan Üzüntünüzü anlıyorum bacım Çok iyi anlıyorum Lakin her şeyin bir vakti zamanı vardır. Vakti gelmedikçe kimse kimseye bir şey yapamaz. Çünkü hidayet Allahü Teala'dandır. Salih'i biz çok seviyoruz ve onun bir gün kurtulacağına da inanıyoruz. Ama dediğim gibi vaktini bekliyoruz. Biz ona çokça dua ediyoruz. Siz de dua edin. Çünkü ananın babanın evladına olan duası, peygamberin ümmetine olan duası gibidir. İnşallah kurtulacak, rahat olun. Getirdiğim yemeklere hiç dokunmamışsınız. Haşlı çok severdiniz. Uzun süredir pek bir şey yemediniz. Biraz yesiniz. Canım istemiyor Beşir Efendi. Ee, bağışlayın efendim. Sizi pek sıkıntılı gördüm. Padişah Efendimiz Sultan Abdülhamit Han Hazretleri bizi davet eylemiş. Hayırdır inşallah efendim. Sebep ne ola ki acaba? Biz de onu düşünürüz. Kaygımız ondandır. Ee, efendim peki gidecek misiniz? Gitmemek olmaz. Elbet gideceğiz. Lakin uzun zamandır hacca gitmeyi düşünürdüm. Acaba İstanbul'dan sonra haç yolculuğuna devam etsek mi diye kararsızım? Çok uzun bir yolculuk olacak efendim. Uzun müddet sizden ayrı kalacağız o zaman. Peki yokluğunuzda dergah ne olacak efendim? Gözümüz arkada kalmaz siz varsınız ya. E peki ne zaman gitmeyi düşünürsünüz? Dostlarımızdan bazıları haç yolculuğunu İstanbul üzerinden yapacaklarmış. Onlarla birlikte gitsek iyi olur herhalde. Siz ne dersiniz? İstişare sünnettir bilirsin İsabetli olur efendim lakin onlar bu cuma yola çıkacaklar Vaktimiz yok Ben hemen hazırlıklara başlayayım efendim Pekala başla şehzadem Hayırlı işleri ertelememek lazım Nice zamandır gözümüzde tütüyor o topraklar Ha Beşir efendi Bütün dergah ehliğine haber verin Bizimle gelmek isteyenler varsa onlar da hazırlansın Efendim bu tasarruf Mahmut Paşa ziyaretinize geldi Pek telaşlı sizi görmek ister Hayırdır inşallah. Hemen içeri alın. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Hayırdır? Gecenin bu saatinde ziyaretinizi neye borçluyuz acaba? Hocam hayır olmayan haberler var. Bizi pek meraklandırdınız beyzadem. Buyurun oturun ayakta kalmayın. Hocam aldığımız istihbarata göre bazı densizler sizi padişaha şikayet etmişler. İstanbul'a çağrılışınızın sebebi bu olsa gerektir. Endişemiz sizin içindir efendim. Bunda endişelenecek bir şey yok paşam. İyide hocam, fitnecilerin ve sizi çekemeyenlerin bir oyunu olabilir bu iş. Hani diyorum ki İstanbul'da hazine baş Ali Seyidi Bey'i ziyaret etseniz, size pek yardıma dokunur. Erzincanlıdır kendisi. İnşallah ziyaret ederiz. Lakin tabasuta ihtiyacımız yoktur paşam. Takdir neyse o olur. Biz her şeyi Rabbimizden bekleriz. Siz endişelenmeyin, rahat olun. Efendi Hazretleri, Erzincanlı herkes sizden sitayişle bahsediyor. Malumunuzdur, tasavvuf ehlini ve halka ilim öğretenleri çok severiz. Memleketimizin sizin gibi akıllı ve ilim sahibi insanlara ihtiyacı var. Çünkü cümle küffar, binbir türlü hilelerle, entrikalarla Ali Osman'ı yıkmak istemektedir. Dua edin efendim, duaya çok ihtiyacımız var. Sultanım, sizler için ve devletimiz Ali Osman için... Hep dua ediyoruz. Bilirim efendim, bilirim. Zaten sizlerin duası olmasa Ali Osman zor ayakta kalırdı. Hocam, bağışlayın. Ta Erzincan'dan buraya sizleri yorduk. Sanırım hakkımızda şikayet vardır hünkârım. Evet hocam, vardır. Lakin sizi çağırmaktan muradımız sizi tanımak şerefine erişmek içindir. Aslında ziyaretinize biz gelmek isterdik. Ama biliyorsunuz işte... Ali Osman zor günler yaşıyor. Biliyorum hünkârım, biliyorum. İlim ehli insanımız çok azaldı. Sizin gibi değerli ilim ve gönül sultanlarına ihtiyacımız vardır. Hani diyorum ki eğer uygun görürseniz sizi Fatih Medresesi'ne tayin etmek dileriz. Sultanım, Erzincan'dan çok endişe etmekteyim. Ruslar ve İngilizler Ermenileri teşkilatlandırıp silahlandırarak Türkler üzerine kışkırtmaya çalışmaktadırlar. Onların bu kötü emellerine engel olacak bir şeyler yapmak gerekir. Bütün gayretimiz bunun içindir. Eğer müsaade buyurursanız, gönlümüz Erzincan'dan yanadır. Mübarek hocamızdan aldığımız işarette bu minval üzeredir. Ama yine de emir buyurursanız, ferman Şevketli Sultanımızındır. Emriniz başımız üzerinedir. Bizimki sadece teklifle Efendi Hazretleri Orada yapmış olduğunuz hizmetleri de yakinen biliyoruz Lakin madem gönlünüzde Erzincan sevdası vardır ona da bir şey demeyiz O zaman hizmetlerinize karşılık size maaş bağlayalım hocam Efendim gösterdiğiniz bu iltifat bizim için 80 maaştan daha kıymetlidir Kendimize yetecek kadar dünyalığımız var Başka ihtiyacı olanlara verirseniz daha uygun olur Demek onu da kabul etmediniz. O zaman şu kesede 66 altın var. Hatırımız için bunu kabul edin bari. Hatırınız için canımız fedadır sultanım. Yalnız fakirlere dağıtmak niyetiyle bu hediyenizi kabul ediyorum. Sizden de bu beklenirdi zaten. 90 talebenizle geldiğinizi duyduk. Sizi birkaç gün misafir etmek niyetindeyim. Yolcu yolunda gerek hünkârım. Niyetimiz hiç azadır. Yolumuz hayli uzun. Zamanımız da az kaldı. Müsaade buyurursanız hemen çıkalım. Peki hocam. Allah yolunuzu açık etsin. Bize de dua etmeyi unutmayın. Eee hey, usta. Sen hikayeni anlatırken biz de fırının temizliğini bitirdik. Her yeri pırıl pırıl oldu. Artık hikayenin gerisini de yarın anlatırsın. Evet. Nihayet bitirdik. Oh, elimize sağlık. Güzel de oldu hani... Aslında her şey tamam oldu ama nice zamandır şu sıvalar gözüme takılır durur. Ne dersin? Hazır işe kalkmışken şunları da sıvasak mı? Yapma be usta. Yani inan gece yarısı oldu. O zaman yarınki işler aksayacak. Doğru söylersin Süleyman. Vakit daha ile ilerledi. Ama kafam takıldı bir kere. Sıvamadan yapamayacağım. Sen çık yat istersen. Ben sabah namazına kadar tek başıma yaparım. Hiç mi uykusuz kalmadık sanki? Şimdi bırakırsak bir daha elimizi vuramayız. Ya şunun haline bak. Ne kadar saf ve masum. Ne kadar iyi niyetli. Sıkıntıyı kendine almaya çalışıyor. İyi güzel de usta yaşlısın hastalanırsın. Sonra günler ölmedi ya onu da başka gün yaparız. Nedendir bilmiyorum ama içimden hep bir şeyler yapmak geliyor. Hiç uykum yok. Oldu olacak tam olsun bari. E, e madem çok istiyorsun. E hadi o zaman. Odunlukta samanlı toprak olacak. Bahçe duvarından artmıştı. Bir tereke getir de harç yapalım. Tamam. Şükürleri de boşaltayım bari. Şişt şişt. Hey. Buradayız. Ya ne dolaşıyorsunuz yine burada? Ya usta görürse? Görürse görsün. Kabak tadı verdi bu iş. Niyeti bozdun sen. Ne demek istiyorsun oğlum? Verdim de senin. Kesin şu kavgayı. Yüzlük yüzlük kuyruğuna getirdik. Her şeyi berbat mı etmek istiyorsunuz? Tövbe tövbe kafamı bozuyor ya Yeniden fırın mı yapıyorsunuz içeride oğlum Hani az iş kalmıştı Ne yapayım durmadan iş çıkarıyor Tam her şey bitmişti şimdi de sıva işi çıktı Reytan diyor gir içeri yapı şu ihtiyarın boğazına Cık, Bakın sıvayı da bitirdik mi tamamdır Artık yapacak hiçbir iş kalmıyor Ne kadar sürer bu sıva işi Bir saat kadar hadi şimdi tozu Getirdim usta İyi Dök için <gülüyor> beğenin içine evlat ...bir güzel çamur yapalım. Bu toprak öyle bir topraktır ki... ...sıvası hiç dökülmez... ...sakız gibi yapışır mübarek. Biraz daha su dök Süleyman. Şöyle iyice karıştıralım. Hmm. Ağaçımız tamam oldu. Artık sıvamaya başlayabiliriz. Önce yukarıdan başlayalım. İskemleyi versene bana. Yalnız dikkat et usta... ...iskemlenin ayağı sağlam değil. Sen tutuyorsun ya evladım... ...bir şey olmaz inşallah... Dur. Oh. Ah. Hay Allah yaşlandık mı nedir bir iskemleye çıkmak bile zor geliyor artık Altmış lirada iyi para usta Ne altmış lirası Ha, <gülüyor> sahi iyi güzel de hocam paranın kuruşuna dokunmadı Aç dönüşü tamamını fakir fukaraya dağıttı Hepsini mi kendine hiç ayırmadan Hepsini ya hepsini Saf olma be usta Kendine biraz ayırmıştır. Yanılıyorsun işte Süleyman. Hiç ayırmadığını iyi biliyorum. Çünkü bir sabah Beşir Efendi ile birlikte... ...hocamın kütüphanesini düzenliyorduk. O sırada hocam Pir-i Sami Hazretleri teşrif ettiler. Maşallah efendim maşallah her taraf pırıl pırıl olmuş. Kütüphanemizi de özlemişiz hani. Uzun süredir ayrı kalmıştık. Beşir Efendi... Şu kese de altmış altın var. Padişahımız Abdülhamit Han Hazretlerinin dergahımıza hediyesidir. Bunun tamamını şehirdeki fakir fukaraya dağıtmayı düşünürüz. Nasıl uygun görürsünüz efendim? Salih Efendi, Ermeni mahallesindeki Mardürüs Ağa'yı bilirsin değil mi? Hani şu geçenlerde dükkanı yanan mı efendim? Ha tamam. Onun kabzımaz Şevket Efendi'ye bir miktar borcu varmış. Duyduğuma göre de Şevket Efendi bayağı sıkıştırırmış zavallıyı. Beşir Efendi ile gidip o hesabı kapatıverin. Ha yalnız Şevket Efendi'ye tembihleyin hesabı bizim kapattığımızı söylemesin. Peki efendim. Yapma bir usta. Hem para gönderiyor hem de bunun bilinmesini istemiyor ha? <gülüyor> Gerçekten çok büyük bir davranış. Çok meraklandım. E sonra usta Anlaşılan sen bu gece hikayeyi bitirtmeye karar verdin. Eh, dinle o zaman. Benim süflü hayatım devam ediyordu. Sık sık meyhaneye gidiyor, Rupen'le birlikte içki içip sohbet ediyordum. Rupen hep sorular soruyordu bana. Sarhoş olduğum zamanlar karşıma geçiyor, ciddi ciddi beni sorguya çekiyordu. Ben de niçin sorduğunu düşünmeden her sorduğuna cevap veriyor, dergâhta olan bitenle her şeyi anlatıyordum. Gerçekten de kör salih olmuştum. İçki aklımı, ruhumu, kalbimi kör etmişti. Saf saf olanı biteni anlatıyordun demek. İyi de başınıza hiç dert açmadı mı bu? Açmaz olur mu evlat? Hem de ne işler açmıştı. Hele bir keresinde yaptığım boş boğazlık bize öyle pahalıya mal olmuştu ki. Nasıl yani? Dur baştan anlatayım. Bir sabah erken saatte çöpleri boşaltıyordum. Kaymakamın arabası kapının önünde durdu. Efendi Hazretleri buradalar mı kardeşim? Evet Kaymakam Bey şöyle buyurun. İşte efendim hocamız sizi gördüler bu tarafa geliyorlar. Selamünaleyküm kimler Aleyküm, gelmiş selam. kimler gelmiş maşallah hoş geldiniz beyzade. Buyurun, buyurun şöyle çardağa geçelim, buyurun. Salih evladım, Kaymakam Bey'e bir ayran ikram edelim. Buyurun, buyurun şöyle oturun, lütfen. Dergahımızı bugün her zamankinden daha hareketli görüyorum hocam. Sizi işinizden koymuş olmayayım? Rica ederim, rica ederim, lafım olur? Aslında birkaç gündür ben de sizi ziyaret etmek istiyordum... Lakin malumunuz kış yaklaşıyor şehirde odunu olmayan birçok insan var. Onlara odun tedarikiyle meşguldüm. Onun için fırsat bulamadım. Hah. Ayranlarımız da geldi. Getir evladım getir. Şöyle koy. Hmm. E ee, beyzadem bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Efendim Malatya'ya tayinimiz çıktı. Gitmeden evvel duanızı almak istedim. Allah-u Teala yardımcınız olsun kardeşim. İnşallah çok hizmet edersiniz. Yolculuk ne zaman peki? Efendim nasip olursa yarın sabah yola çıkacağız. Allah yolunuzu açık eylesin kardeşim. Ancak mümkünse yanınıza biraz fazla asker alsanız... ...yollar tehlikeli, çok karışık sizin gibi değerli insanlara bu vatanın ihtiyacı var. Malatya pek uzak değil efendim. Fazla askere ihtiyaç görmedik. Birkaç asker yeter diye düşündüm. Yine de alsanız iyi olur ama siz bilirsiniz. Peki efendim ben müsaadenizi istirham edeyim. Müsaade sizin kardeşim Allah yolunuzu açık etsin. Ne o Salih? Gözlerin iyice kaymış. Bugün çok içtin yine. <gülüyor> evet, kafam bayağı iyi oldu. Ne o? Bu aralar dergaha gitmiyorsun galiba. Gitmez olur muyum? Bugün yine dergahtaydım. Dergahta ne var ne yok peki? Ne olsun? Hep aynı. Değişen bir şey yok. Şeyhin eski havası kalmadı galiba. Eskisi gibi ziyaretine gidenler olmuyormuş. Onu da nereden çıkardın? Kulağıma geliyor. Hele devlet erkanı artık hiç saymıyormuş onu. Hiç kimse yanına uğramıyormuş. Öyle şey olur mu? Firi Sami Hazretleri eskisi gibi herkes tarafından sevilir, sayılır. Daha bu sabah kaymakam Reşit Bey'e uğradı. Reşit Bey mi? Ne yapmaya gelmiş ki? Malatya'ya tayini çıkmış. Helallik almak için uğramış. Hadi ya çok üzüldüm. Erzincan böyle bir kaymakam görmedi. Bir daha da zor gelir onun gibisi. Evet, hocam da öyle söyledi. Peki ne zaman gidiyormuş? Uğurlasak bari. Yarın sabah yola çıkacakmış. Yollar tehlikeli olduğuna göre yanına epeyce asker alır herhalde. Yok canım, sadece birkaç asker alacak yanına. Ya, demek sadece birkaç asker. Neredeyim ben? Ha, galiba meyhanedeyim. Tabii ya. O kadar çok içtim ki sızıp kalmışım. Gece yarısı olmuş. Meyhane kapanmış. Arka kapıdan çıkıp eve gideyim bari. <gülüyor> Tabii ayağa kalkabilirsem. Oh, oh, ah. Ayağa kalktık da nasıl yürüyeceğiz bakalım. Oh, her şey etrafımda dönüp duruyor. ...şu kapı neredeydi ya? ...şu taraflarda olmalı... ...dur bakalım... ...şuradan bir ışık geliyor... ...orası olsa gerek... ...o ne... ...birileri sohbet ediyor... Arkadaşlar... ...uzun süredir gösterdiğimiz faaliyetlerin... ...verdiğimiz mücadelenin meyvelerini alma zamanı geldi... Bu Ruppe'nin sesi... ...gece gece yine konferans veriyor kerata... ...Ermeni davasını yüceltmek... Bağımsız Ermeni Devletinin temellerini atabilmek, İngiliz ve Rusların yaptığı yardımların karşılığını vermek için harekete geçmeliyiz. Vay vay vay. Konferans filan değil bu ciddi ciddi toplantı. Biz zaten faaliyetimizi sürdürüyoruz. Aklısın ama bugüne kadar yapılanlar küçük işlerdi. Birkaç köy baskını, bir cinayet, sadece gerginlik içindi. Onlar kıvılcımdı. Artık ateş yakmak gerekiyor. Aman Allah. Im neler duyuyorum ateş yakmakla neyi kastediyorsun ayaklanma ve çatışma Ermeni ya da Türk halkını ayaklandırıp çatışmaya sokabilirsek ateşi yaktık demektir aslında Aharon'u öldürdüğümüzde bunu başarıyorduk Ermenileri ayaklandırmıştık ama o Piri Sami denen herif işimizi bozdu ama an içiyorum Aharon'u nasıl öldürmüşsem Sami'yi de kendi ellerimle öldüreceğim Davamıza engel olmak isteyen herkes payını alacak Aharon'u öldüren demek sendin Rupen Ben ne körmüşüm Allah'ım Her gün bir caniyle karşılıklı şarap içmişim Benim yanımda şer faaliyetlerini sürdürmüş Peki planın nedir Rupen? Önümüzdeki iki gün çok önemli Bugün aldığım bir habere göre Kaymakam Reşit Bey yarın Malatya'ya gitmek üzere yola çıkıyormuş Yanında sadece birkaç asker olacakmış biz bu gece manastıra gideceğiz ve diğer arkadaşları da alıp yarın kaymakama pusu kuracağız. Bu kolay bir iş Rupen ama bundan bir şey çıkmaz ki. Kaymakamla askerlerden birini sağ bırakıp diğerlerini öldüreceğiz. Sağ kalan askeri de mahsus elimizden kaçıracağız. Kurtulan asker de Erzincan'a gidip olayı haber verecek. Ya ama Rupen, bu şehirdeki askerleri üstümüze çekmek. Ben demektir. de bunu istiyorum zaten. Askerin çoğu kaymakamı kurtarmak için manastıra hareket edecek ve şehirdeki asker sayısı azalacak. Ne yapmak istediğini şimdi anlıyorum galiba. Evet. Biz hemen manastırdan ayrılacağız ve dağın arkasındaki yoldan Erzincan'a geleceğiz. Doğruca pazar yerini basarak kalabalığa rastgele ateş edeceğiz. Mümkün olduğunca çok insan öldürmeye bakın. Özellikle de kadınları ve çocukları. Bir kez kan aktı mı artık olayları kimse durduramaz. Her şey iyice anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. evet müthiş evet. bir plan. Harika. <gülüyor> hadi, gülüyoruz, gülüyoruz. hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. hadi. Vay vay. Ah Salih. Sen ne yaptın? Şu içki yüzünden ne hallere düştün? Hainlerin oyuncağı oldun. Aptal gibi onlara hizmet ettin. Bildiğin her şeyi anlattın. Şeyini yüzüne nasıl bakacaksın? Artık seni affeder mi? O da ne? Dağılıyorlar. Hemen yerime gitmeliyim. Sızmış numarası yapayım. Duyduğumu anlamasınlar. <gülüyor> Şuna bak. Nasıl da sızmış kalmış. Sağol kör Salih Sayende daha çok işler başaracağız Hadi çabuk olalım gün ağırmak üzere Kaymakamdan önce yolu kesmeliyiz Gittiler galiba Hemen hocama yetişmeliyim Her şeyi anlatmalıyım Kaymakamın ve masum insanların hayatı bana bağlı Hatamı telafi etmeliyim Koş Salih hadi koş Hocam, hocam nerede? Hocamı görmeliyim Hayrola Salih, nedir bu telaş Teş hocamı görmem lazım Hayrola evladım, buradayım gel, buradayım Efendim, ne olur bağışlayın beni Ben çok kötü birisiyim Ne oldu yavrum, anlat hele Ben sizin kapınıza layık değilim efendim Çok büyük hatalar işledim Hata biz aciz kullar içindir evladım Hata yapmayan yalnız peygamberlerdir Kalbinde iman olan Yaptığı kötü işlere pişmanlık duyan herkese Bu kapı açıktır evladım Anlat bakayım ne oldu? Efendim, dün akşam Ermeni meyhanesindeydim. Demek öyle ha Sami Efendi. Bu bilgileri vermekle bize ve Erzincan'a büyük bir iyilikte bulundunuz. Bir katliamı önlediniz. Allah sizden razı olsun. Ben değil kumandan bey. Bu iyiliği yapan Salih kardeşimizdir. Buyurun kumandanım, beni emretmişsiniz. Mülazım Bey, aldığımız istihbarata göre Rupen adlı bir çapulcu... Bu sabah kaymakam Reşit Bey'i kaçırıp... ...çetesiyle birlikte Erzincan'a gelip... ...pazar yerinde katliam yapacaklarmış. Derhal askeri topla. Bir kısmını manastıra, bir kısmını da... ...şehrin girişine mevzilendir. Başüstüne efendim. Efendim, müsaade buyurursanız... ...karşılayanlar arasında ben de olmak isterim. Biriyle görülecek bir hesabım var da. Bence mahsuru yok evladım. Ama bir de kumandana sormak lazım. Bizce de mahsuru yok efendi hazretleri. Bilakis seviniriz. Hadi o zaman durmayın. Tez hareket edin. Kaybedecek zaman yok. Dua edelim de kaymak ama yolda yetişelim Usta heyecandan kalbim duracak neredeyse Heyecanlanmayacak gibi değil ki evlat Bak sana ben bile anlatırken heyecanlandım Sanki o günleri yeniden yaşıyor gibiyim Ah usta ben olacaktım ki orada Eee sonra Bir kısım asker derhal manastıra gitti Bizse Diğer askerlerle şehrin girişine pusu kurup çeteyi beklemeye başladık. Çok geçmedi ki çete uzaktan göründü. Tepeden tırnağı silahlı elli kadar çapulcu başlarında Rupen olmak üzere dört nala şehre doğru geliyorlardı. Menzile girdiklerinde mevzilerden çıkarak çeteyi çember için aldık. Bunu beklemeyen çapulcular oldukları yerde dona kaldılar. Rupen beni görünce çılgına döndü. Teslim olun. Etrafınız sarıldı kaçamazsınız Nereden çıktı bu askerler Rupel Hani kimsenin haberi yoktu Teslim olun, yoksa hepimiz öleceğiz evet, evet, olalım, evet, Sesinizi korkak herifler Konuşacağınıza silahınıza davranın Teslim olun Kanti külsün istemiyoruz Ben istiyorum kumandan Böylece Ermeni davası daha da büyüyecek Al bakalım kumandan Rupeli bana bırakın Onunla beraber içimdeki sarhoşu da öldüreceğim Al sana Rupen! Aa! Gerçekten de tek kurşunda Rupen'i ve içimdeki kör Salih'i yere sermiştim. Allah'ım ne andı öyle o. Sanki üzerimden dağlar kalkmıştı. Ağlıyorsun be usta. Sen ağlamıyor musun sanki? Yok ya ağlamıyorum. Tamam tamam ağlıyorum ne olmuş. Ama helal olsun sana be ustam. İyi yapmışsın hani Evet Rupen ve Garo'nun ölümü çetecilerin belini kırmıştı Bir süre Erzincan'da olaylar yerini sükunete bıraktı Ta ki hocamın ölümüne kadar Hocamın ölümünden sonra kışkırtıcı faaliyetler yeniden hız kazandı Ve kan gövdeyi götürdü Ermeniler Rus ve İngilizlerin desteğiyle ortalığı kasıp kavuruyorlardı Müslümanlar camilere doldurulup ateşe verildi. Kundaktaki bebekler diri diri toprağa gömüldü. Hamile kadınların karınları süngü ile deşildi. Allah'ım çok acı şeyler oldu Süleyman çok. Ya sen usta ya sen ya sen ne yaptın? O günden sonra ben de durulmuştum. Ağzıma bir damla içki koymadım. Günahlarımın affı için Allahü Teala'ya çok yalvardım. Geceler boyu çok ağladım Süleyman Hocama olan sevgimi öylesine artmıştı ki Onun ebedi aleme ve sevgili hocasına kavuşmasından sonra Erzincan bana dar geldi Dolaştığım yerlerde onun gösterdiği şefkati aradım Duramadım be evlat duramadım Aldım başımı geldim buralara işte Şimdiye kadar bu hikayeyi kimseye anlatmadım. Daha doğrusu... ...anlatmaya cesaret edemedim. Nedense... ...sen deştin beni. Evet. Hadi bakalım. Şu son sıvayı da sürdük mü tamamdır. Dikkat et usta düşeceksin. Oh, oh. Ne yaptın oh. be usta? Bu sandalyenin oh. ayağı sakat demiştim oh. sana. Ne bileyim ben. Başım döndü birden. Bir şey yok ya usta. Yok yok yo. iyi. Iyiyim, iyiyim. Belim biraz ağrıdı ama... Ada geçer şimdi boş Ver, ver elini kaldırayım usta Ellerim çamur oğlum dur Ben kendim kalkarım Dur usta dur, dur su getireyim ellerini yıka Yok yok ben gidip yıkarım Sen şu malzemeleri kaldır oh, oh, oh. Ne gündü ama Neyse bir an evvel şu ortalığı toplayayım Neredeyse gün ağrıcak O da ne Usta anahtarlarını düşürmüş Haydi şansa bak Anahtarlar avucunda Süleyman Anahtarlar avucunda. <gülüyor> Zahmetsizce açarız artık dolap. Bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa... ...ama elbisesinin düğmesinin ipi kul hakkı olsa... ...bu hakkı ödemedikçe cennete giremez. Yapma be Süleyman. Şimdi arkadaşların gelecek. Günlerdir bu anı bekliyordum. Ne diyeceksin çocuklara? Herkes, Herkes. hata yapabilir Salih'im. Önemli olan hatadan dönebilmektir. Sen de hata yapmak üzeresin Süleyman. Gel vazgeç istersen. Saçmalama. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin oğlum. Bir anda zengin olacaksın işte. No, hala toparlayamadın mı evladım? Tamam usta. Gitmek üzere. Ben namaza gidiyorum evlat. Oradan da erzak almaya gideceğim. Sen çık yat istersen biraz. Gelince ben seni kaldırırım. Rızkına helal yoldan ara be Süleyman. Ver şu anahtarları. Yoksa Rupen'den ne farkın kalacak senin? Gün gelecek herkes, herkes pişman olacak, olacak. Salih. Bir dakika usta Ne var evladım ne oldu şey, Anahtarları <gülüyor> bir düşürmüşsün de. de kalsın be oğlum Ayrımız gayrımız mı var Ha, e, Orada bir miktar para var İhtiyacın olursa istediğin kadar alabilirsin Şu büyüklüğe bak be Hala mı uyanmadın Süleyman Eğer helal yoldan teslim ediyorsan da Uyan artık oğlum Uyan bu gafletten. Tamam evlat Ben namaza gidiyorum Fırın tamir oldu. Kuş gibi hafifledim şimdi. Evet usta. Doğru söylersin. Benim fırında tamir oldu. İstipası temizlendi şimdi. Efendim? Ne dedin? Yok bir şey usta. Yok bir şey. Bekle. Ben de namaza geliyorum. yapım tanıtımsın.